Abiler, vesvese denen bir hastalık var. Daha önce duymuş muydunuz vesvese hastalığını? Şeytanın muazzam bir yıldırma politikası. Kaan abi, vesvese, vesvese, vesvese. Sürekli aynı ufak şeyi şeytan tekrar ede ede, ede ede sizi yıldırmaya çalışır abi. Ne gibi? Aynı Çin gibi Fatih abi. Nasıl böyle ufacık damla suyu aynı yere vuruyorlar, vuruyorlar, vuruyorlar, o dikkati mahvediyor, adamın orasını mahvediyor. Aynı öyle şeytanın abi vesvese diye bir hastalığı var. Yıldırmak için ufak bir takıntıyı alır abi. Bu takıntıyı sürekli sana vere vere vere vere seni çok ciddi bir hastalığa sürükler Şahin abi ve biliyor musun panik atak diye bir hastalık var Şahin abi bu panik atak hastalığının altı kazıldığında büyük bir sebep bu vesvese hastalığıdır şeytan vesveseyle başlıyor abi tabi ruhta bir hastalık kişi panik atak hastalığına düçar oluyor daha sonra ilaçlarla kurtulmaya çalışıyor hastalık ruhtaysa ilaç tedavi edebilir mi zaten edemiyor birçoklarının abi Namazını mahvediyor bu vesvese. Adam bir namaza duruyor. Diyor namaz mı kılıyoruz, film mi izliyoruz belli değil diyor ya. Ben İzmir'de bir gün böyle çocuklar var. Risale dersi yapıyorum çocuklara. Çocukların içinde de böyle acayip çocuklar var. Bir tanesi buradan buraya faça dövmeli abi. Risale dersi yapıyoruz. Bir tane çocuk vardı mesleği 2-3 ayda bir gidiyor. Bir tanesini dövüyor, darp ediyor. Oradan para alıyor. Yani ders ediyoruz ki bıraksın bunları diye. Bir tane de Ahmet diye bir çocuk vardı. Hiç unutmuyorum. Bayan kuaförü. Böyle sem çocuğu derler bilir misiniz abi? Hani mahalle bizim ama ev kira. Hani o sem çocuğu biliyorsun Fatih abi? Bu Ahmet de öyle bir sem çocuğu abi. Neyse böyle buzlu çocuklar dersi yapıyorum vesveseyi anlattım. Dedim ki şeytan önce dedim abi vesveseyi kalbe atar. Kalp kabul etmezse gözünüzün önüne resim ve görüntüler gelir. Hani namazda kötü görüntüler geliyor ya. İşte onlar vesvesedir merak etmeyin dedim. Abi dedi. Ne oldu Ahmet dedim. Abi bana video geliyor diyor. <gülüyor> <gülüyor> Ulan arkadaş senin bu şeyine nasıl çare olacağız ya. Abi namazdan böyle yatırıyor şeytan. Bir vesvese haline sokuyor ki Ersin insanları. Adam diyor ya ben bu görüntülerle nasıl namaz kılayım diyor ya. Utanıyor abi Rabbinin huzurunda durmaktan. Namazdan yatıramazsa başka bir yerden yatırıyor Hamza abi. Bu sefer uğraştığı yer. Fatih kainatta en önemli şey ne kardeşim? İman. İmandan sonra? Namaz. Namazdan önce? Abdest. <gülüyor> Abi şeytan abdestten yatırıyor. Levent abi üç buçuk saat 3 saat alan adamlar var. Adam abdest alırken buradan kıvılcım çıkıyor. Adam bayılıyor içeride bayılıyor. 3 buçuk saat düşünemiyor musun bu saat? adamın evlilik hayatı biter ya. Adam da lan hanımı özledi. 3 aman şimdi ne yapayım adamın evlilik hayatı biter abi şeytan buradan yakalıyor. 3 saat 3 bak ciddi diyorum büyük problemler bunlar. Bizim Furkan 2 tane abdest alıyor. Biri bozulunca teki kalsın diye. Bizim canı tanıyor musunuz? Canlı yayındaki can. Ben canla tuvalette tanıştım. İlk 5 derse tuvalette samimi söylüyorum abi. Ne zaman görsem can nasılsın mi abi sen nasılsın? Can ne yapıyorsun oğlum abi kuru kaldım. Lan okyanusa dalmış kadar su içtin daha neye yapacak kalacak? Çok ciddi bir hastalık. Neden böyle yıldırmaya çalışıyor bu kadar basit bir şeyi? Abdülkerim abi yıldıracak ki. Önce abdestten üşensin 3-3.5 saat. Abdesti bıraksın. Abdesti bıraktıktan sonra neyi kılamayacak? Bu sefer de namazı kılamayacak. Peki bunun bir dermanı var mıdır? Bunun çok güzel bir dermanı vardır ve şöyle diyor Üstad. Ey marazı vesvese ile müptela. Vesvese hastalığına tutulmuş kişi. Biliyor musun vesvesen neye benzer? Musibete, hastalığa benzer. Ehemmiyet verdikçe şişer, ehemmiyet vermezsen söner. Ne gibi biliyor musun abi? Bir arı kovanına çarpsanız ve arılar size hücum etse abi. Siz arılara vurmaya çalıştıkça Arıların hücumu artacaktır ve belki de sizi öldürene kadar sokmayı bırakmayacaktır. Ama siz arı kovanına çarptıktan sonra şöyle bir dursanız Abdülkerim abi. Belki 3-5 tane arı sokacak ersin ama devamında sizi bırakacak. Aynen öyle de. Hayale gelen o görüntüler var ya namaz kılarken, abdest alırken, Kur'an okurken ne diye geliyor? Acaba Allah yok mu? Bunun gibi cümleler, düşünceler geliyor ya. Siz ehemmiyet verirseniz bunların şiddeti daha da artıyor abi. Ne diyeceksin? Abdestini aldın. Aldıktan sonra açacaksın ellerini. Önemsemeyeceksin abi. Ehemmiyet ver. vereceğim mi diyor, vermeyeceğim mi? Ehemmiyet vermeyeceksin. Abdesti aldık mı Seyda abi? Aldık. Dışarı çıkacağız, açacağız elleri. Rab! sen kanunlara tabi değilsin. Kanunlar sana tabi. Benim vesvesa hastalığım var. Abdestimi alıp çıkıyorum. Sen kabul eyle ya Rab. Çözümü bu abi. El emmiyet verdiğin anda Abdülkerim abi onunla baş etmenin hiçbir imkanı yok. Bak ben vesvesesine önem veren arkadaşlarla konuşuyorum. Diyorum ki bak senin böyle durumlarda böyle yapman lazım diyorum. Gene de tatvil olmuyor. Şerri hüküm okuyorum gene tatvil olmuyor. Yani şeytan aynı şeyi vesvese vesvese kuruntu demek. Aynı kuruntuyu sürekli vere vere vere vere, vere. adamı yıldırmış artık, mahvetmiş içini. Sizde de mi var vesvese? Güldünüz de. Var mı? Evet. Namazda mı, abdeste mi? Namazda. Bu bahsettiğim gibi oluyor değil mi? Ön <gülüyor> görüntü mü geliyor daha çok? Ne gibi görüntü? Ona büyük nazarıyla baksan büyür. Neye abi? Vesveseye. Mesvese. Küçük görsen, küçük. küçülür. Bak. Korksan, ağırlaşır, hasta eder. etmezsen yani korkmazsan, Hafif olur, mahvi kalır. Gizli olur, gider. Mahiyetini bilmezsen devam eder yerleşir. Mahiyetini bilsen onu tanısan gider. Cümle çok önemli. Zira şu vesvese öyle bir şeydir ki Cehil yani cehalet yani Kaan abi bilmemek onu davet eder. İlim onu yani onun vesvese olduğunu bilmek tart eder. Tanımazsan gelir, tanısaan gider. Birinci yara. Şeytan evvela şüpheyi kalbe atar. Nasıl bir şüphe? Açtın Kur'an'ı okuyorsun mis gibi değil mi? Birden etraftan beşinci boyut gibi bir ses geliyor. Ya Allah yoksa. <gülüyor> Ulan dursana Allah'ın Kerem. İyi de ya yoksa. Ulan okuyoruz işte. Ya yoksa bir haber? Abi mahvediyor seni. Peygamber aleyhisselamla ilgili bir hadis okuyorsun. Birden Fatih abi bir cümle geliyor. Ya peygamber değilse? Ulan namussuz bir dursana. Ya değilse? Hani bir düşün. Allah tabii çok sıkıntı abi. Tam meleklere iman edeceğim. Ya yoksa? Abi mahvediyor adamı ya. Ben ilk bu İslam araştırma hayatımda Kur'an meali okudum. Yani tefsir yerine meal okudum. Bu benim kendi hayatım için bir yanlış oldu. Yani mahiyetini bilmediğin işi okuyunca bir sıkıntı oluyor. Çünkü Kur'an'ın meali asla Kur'an'ı yansıtmaz. Ama tefsir bir nebze daha ayrıntılı bir şekilde Kur'an'ı anlatır Fatih abi. Bir açıyorum abi. Tam okuyacağım böyle. Ya Allah yoksa. Ulan okuyayım. Hadi bir düşün ya yoksa. Abi mahvediyor. Aynı cümle tekrar ede ede ede ede, ede birçok insanın Kur'an okumayı bıraktığını biliyorum. Bak kardeşim gibi birçok insan namazında, birçok insan abdestinde problem yaşıyor. Ve diyor ki, şeytan evvela şüpheyi kalbe atar. Önce nereye atıyor şüphe? Eğer kalp kabul etmezse şüpheden şetme. Yani o senin görüntüler var ya onlara dönüşür diyor. Artık ne, nasıl görüntüler taşıyorsan. <gülüyor> Hayale karşı Şetme benzer bazı pis hatıraları ve münafi eder, edep dışı, çirkin halleri tasvir eder. Şimdi önce nereye attı Kaan abi? Şeytan kalbe attı. Kalbim kabul etti mi? Etmedi. Etmeyince ne yaptı? Çarpıp yansıdı. Namazda görüntü geldi. O görüntüler gözümün önünde yiyince ne yapıyorum abi? Kalbe eyvah yese yiyese Tam Mis gibi huşulu namazındasın. Abi bir iftitaht tekbiri almışsın Muğdat Cami İmamı gibi allah Ekber Tam duruyorsun böyle Oturmuşsun ta yattasın Abi adamı deli ediyor O görüntüler öyle bir geliyor ki Adam diyor ya millet namaza duruyor Kabe'yi görüyor Sen neyi görüyorsun lan? Bu şekilde Rabbinin huzuruna durulur mu hiç? Ay şerefsiz olduğumu biliyordum da bu kadarını bilmiyordum diyor adam Adam diyor lan sen dur namaz kılma daha sevap diyor. Ondan sonra ne oluyor abi? Namaz, namaz diye bir şey kalmıyor Şeytanın taktiği görüyor musun? Çok gülüyorsunuz oğlum. Siz video mu görüyorsunuz? Sizde problem var, problem. <gülüyor> Vesveseli adam zanneder ki Zan ne demek abi? Zan Vuku bulmamış olay, gerçekleşmemiş Olay ve sanmak demek zannetmek Vesveseli adam zanneder ki Sanar ki Abdülkerim abi Kalbi Rabbine karşı Sui edepte. Yani edepsizlikte Bulunuyor. Müthiş bir helecan Titreme ve heyecan hisseder Bundan kurtulmak için Huzurdan kaçar, gaflete Dalmak ister. Şimdi namazdasın değil mi? Gözünün önüne geldi mi görüntüler? Sana videolar Bize görüntüler. Geldikten sonra ne hissediyorsun? Abi. Ya böyle namaz mı kırılır diyorsun ya, ulan şu görüntüler bir çıksa sonra Allah'a karşı terbiyesizlik yaptığını düşünüyorsun. Düşündükten sonra artık o namazda durabilir misin Abdülkerim abi? Peki duramayınca soruyorum ben namaz kılayım mı kılmayayım mı? E filmin devamını getiren şeytan ne yapacak? Ya bu halde namaza mı durulur sen önce bir kendini temizle adam. bir adam değil adamın namazını mahvedecek abi. Görüyor musun nasıl gitti namaz? Bak! Ey biçare ve vesveseli adam. Telaş etme. Birinci kriter ne abi? Telaş etmemek. Keçeler musun? Birinci ne? Tabii. Telaş etmeyeceksin. Çünkü senin hatırına gelen şetim değil. Yani şetim abi ağızdan çıkan küfür gibi düşünün. Senin hatırına gelen şetim değil hayaldir. Hayal ise küfür olmadığı gibi düşünce dahi hayal etmek Şetim değildir. Şimdi ne demek istiyor burada? Şimdi benim Mahzumla aramda bir problem çıktı. Tamam mı Abdülkerim abi? Masumdan 200 bin lira alacağım var. Taktı abi adam bana. Arıyorum vermiyor, tehir ediyor, erteliyor zihnimde mahsuma deli olmuşum abi astım kestim biçtim mahsumu saçlarını yoldum sakallarına böyle bant yapıştırdım yapıştırdım çektim Gözlerini oydum, burnunu patlattım daha sonra birden aklım başıma geldi utandım mahsuma yaptıklarından. gittim ertesi gün polise dedim ki polis bey beni tutuklayın ne oldu hayırdır Mehmet? polis bey ben hayalinde bu mahsumun ölüsünü dirisini her gün birisini gömdüm durdum bu masum? tutuklayın beni Ne der abi polis Ulan ergenliği nerede yaptın sen? Seni çocukken üç kere havaya atıp iki kere mi tuttular da Ne diyecek abi? Şimdi neden polis beni tutuklamaz orada? Hayalime geldiği için, gerçeğe dönüşmediği için. Şimdi başlıyoruz baştan Ahmet. Hayaline geldi Kur'an okurken. Ya acaba Allah yok mu? Hayaldeyken problem var mı? Problem yok. Niye? Daşetme dönüşmedi. Yani ağzından çıkmadı. Aklına geldi. Ya acaba ahiret yok mu? Ben toprak olup gideceğim, başka bir bedende geri mi geleceğim? Şeytan böyle atıyor vesveseyi. Problem var mı Hayal Problem yok. Peki ağzından çıkarsa problem var mı abi? Ağzından çıkarsa problem var. Aklına geldi. Acaba Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam gerçek peygamber değil, başkası mı gerçek peygamber? Aklına gelirse problem var mı? Ne zaman problem var abi? Ağzından çıkarken. Şimdi soruyorum. Namazda aklına gelen görüntüler hayalde kalıyor değil mi? Hayalde kalıp gerçeğe dönüşmedikten sonra problem var mı? Yok, yok, yok. Oturuyor mu ders? Senin namazına mani olmuş muydu vesvesen? Daha sorgulama. Hani görüntü de sorgulama <gülüyor> Görüntüyü geç geç geç. Siliyorsun şimdi ha. <gülüyor> Belki sohbette ayıklarlar diye. <gülüyor> Eyvallah. Zira mantıkça tahayyül yani hayal hüküm değildir. Şetim ise yani ağızdan çıkmak, artık onu söylemek, artık ikrar etmek hükümdür. Hem bununla beraber o çirkin sözler senin kalbinin sözleri değil. Kaan abi o söylediğimiz sözler var ya, gelen vesveseler, kalbimizin olmadığına bir delil ister misin? Bak abi çok güzel delil. Çünkü senin kalbin ondan müteessir ve müteessif olmuş. Yunus, o sözler kalbimin olsaydı kalbim üzülür müydü? Üzülmezdi değil mi? Peki çıkan sözlerden sonra rahatsız oluyor musunuz? Ya ben niye bunu düşündüm çok üzülüyorum diye. Eğer üzülüyorsan anla ki o cümleler senin kalbinin cümleleri değil. Kalbine ait olsaydı o cümleler zaten üzülmezdin Fatih abi. Çünkü senin kalbin ondan müteessir ve müteessiftir. Belki yakın olan lünmeyi şeytaniyeden geliyor. Neresi orası Fatih? Kalp. Kalpte şeytanın kiralık odası. Senin kalbinde sürekli konuşan şeytanın bir kiralık odası var Fahrettin. İsmi de lünmeyi şeytaniye. Vesvesenin zararı te vehhümü zarardır. Yani vesvesenin en büyük zararı kana ve senin vesvesenin zarar olduğunu düşünmendir. Bak şimdi. Senin içinde bazı görüntüler olsa, şurada da ayna olsa ben o görüntüleri yansıtsam isim neydi? Yunus kardeşim, senin içinde yılan olsa o aynadan yılan gözükür mü? Gözükür değil mi? Yansıtıyoruz. Peki aynadaki yılan seni ısırabilir mi? Isıramaz, çok güzel. Peki içinde volkanlar yansa, ateşler olsa ben yine içinin karşısına aynayı tutsam. Aynada ateşler ve volkanlar gözükür mü Yunus? Gözükür. Peki elini uzatsa seni yakar mı? Yakmaz. Vesvesenin hükmü aynı böyledir abi. Sen içinde birçok olayın olduğunu görürsün. Halbuki onu bir aynaya yansıtsan, dokunsan sana zarar veremeyeceğini anlarsın. Bu yüzden vesvesenin en mühim ve en büyük zararı senin onun zarar olduğunu düşünmendir. Şeytan buradan usandırıyor. Diyorsun ki terbiyesizlik yapıyorum Rabbime. Diyorsun ki ibadetime zarar veriyorum. Diyorsun ki namazıma zarar veriyorum. Halbuki önemsemesen o arı kovanı metaforu gibi 3 kere daha gelecek, 5 kere daha gelecek, 10 kere daha gelecek ama işin sonunda bitecek. Peki şeytanın çektiği filmde amacı ne? Aynı görüntüleri, sen terbiyesizsin, bu halde namaz mı olur, bu halde abdest mi olur, bu halde Allah'ın huzuruna çıkılır mı diye Yıldıra yıldıra yıldıra Seni huzurdan kaçırmak Namazdan kaçırmak işin daha büyük devamındaki vesveseler de Şahin abi İslam'dan çıkarmak istiyor Vesvesenin en büyük Zararı Onun zarar olduğunu zannetmendir Oturuyor değil mi abi konu Problem varmıyonuz devam ediyorum Yani onu zararlı Tevehüm etmekle Vehim kuruntu murat abi Kaliben Rahatsız olmaktır. Çünkü hükümsüz bir tahayyülü hakikat tevebbüm eder. Hem şeytanın işini kendi kalbine mal eder. iş kiminmiş? Şeytanın. Hangi odacıkta yapıyordu bu işini? lümme şeytaniye şeytaniyede. Peki onu ne yaptırıyor? Sana mal etmeye çalışıyor. Onun sözünü ondan zanneder, zarar anlar, zarara düşer. Zaten şeytanın istediği de budur. Abi muazzam bir fragman çekimcisi şeytan. Sabah namazına uyanıp kalkamadığınız bir gün vardır mutlaka. O günü hatırlayın. Aynen yatakta şunu hissediyorsun. Diyorsun ki yahu kış günü yatağın içi nasıl abicim? Sıcacık. Dışarı nasıl Levent abi? Buz gibi. Şimdi ben uyu organı açınca bir üşeyeceğim mi önce vuv diye. Ardından uyandım. Uyandıktan sonra şöyle dirseklere su geldi mi abi? Geldi enseye. Geldi mi? Topuklara da vurdun mu? Bütün uykum uyku kalmıyor. E sen sabah yedi buçukta uyanacaktın, namaz var diye beş buçukta uyandın. E şimdi iki saatlikte uykundan çaldın. Yarın da işe gideceksin. İşte yorgun olacak mısın? Olacaksın. Ayakta gezerken uyuklayacak mısın? Uyuklayacaksın. bla bıla bıla bir soru geliyor. Normalde bu söylediklerimi yaşıyor musunuz yatağın içinde? Hayır. Ne oluyor bunlar? Zihinde. Zihinde. Şeytan öyle bir film çekiyor Kaan abi O filmi muazzam bir fragman yapıyor Senin zihnine öyle bir yansıtıyor ki Sen nasıl vesvesenin kendi kalbine mal olduğunu zannediyorsun ya Bu filmi de yaşadım zannediyorsun Yaşamıyorsun kardeşim Atoy organı yorganı üstünden Kalk sabah namazına Geç al abdestini Kıl namazını Bütün vesveselere meydan oku Ve elini aç ki Senin korktuğun ne varsa Hepsinden daha büyük bir Allah ve o Allah yarattığı kalbin atomlarına kadar de Allah razı olsunervat.